Türler arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan ve Eraslan Sağlamı 249 açık radyodaki Türler programından herkese günaydın saat 10.31 canlı yayındayız şu anda e, kanımca önemli bulduğum bir sergiyi konuşacağız ve çok kapsamlı bir sergi aslında umarım önümüzdeki süre bu sergiyi konuşmaya elverişli olur Burhan Kum konuğumuz bir silleme sergisini konuşacağız hoş geldiniz Burhan Bey Hoş bulduk Empire'da açıldığı sergi 6 Mart'ta açıldı. 21 Nisan'a kadar, eee görüle... özür dilerim, 26 Nisan'a kadar görülebilir. Eee görülmesinde gö hani derler ya şiddetle öneriyorum Aynen öyle şiddetle görülmesini önerdiğim bir sergi Hele ki bu politik iklimde e, bunu Tabii ki şuradan okumak mümkün sadece e, salt kaba bir politikadan bahsetmiyorum bütün olup bitenler ve aynı zamanda karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik yıkımla da direkt bağlantılı bir sergi açmışsınız elinize emeğinize sağlık gerçekten e, çok etkilendiğim bir sergi oldu e, bu vesileyle Kerim Can Güler'üste tebrik etmek hem Empire benim ilk görüşümdü hem bulunduğu yere baktığımızda hem de açmış olduğu bu sergiye baktığımızda hem de serginin yerleştirmesine ve genel itibariyle fikrine baktığımızda gerçekten çok önemsediğim bir sergi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sorum çok hemen başlamak istiyorum müsaadenizle önce şu cümleyle başlayalım dilerseniz İnşaat olsun isterse dünya batsın cümlesini siz nereden okuyorsunuz Burhan Bey? Bu Benjamin'in bir cümlesinden alıntıdır ama şu anda günümüze çok uyduğu için özellikle Türkiye'ye çok uyduğu için onu uyarladım. Çünkü Türkiye gibi doğal kaynakları kıt ve endüstri yaşama sürecini yaşamamış ülkeler genellikle inşaat yoluyla kalkınmayı tercih ediyorlar. Ve bunun birkaç nedeni var. Birincisi... Ee, inşaatın e, ucuz iş gücüne ve e, düşük teknolojilere dayanması. İkincisi e, yerel e, ham madde kaynaklarını e, talan etmesi, sonsuzca kullanması ve üçüncüsü de gördüğümüz gibi iktidarın kendi gücünü e, yandaşlarına yayma ve yolsuzluğa son derece açık olmasından dolayı e, inşaat sektörü ağırlıklı bir e, kalkınma planı izleniyor ama bunun kısa ya da uzun vadede gibi bir e, yıkım yaratacağı konusunda hiçbir e, fikir e, sahibi değil insanlar. Ben İstanbul'da yaban domuzu <gülüyor> olduğunu 3. Köprü inşaatının e, yolu için e, yüzbinlerce ağaç kesildikten sonra o hayvanların boğazı yüzerek geçtiğini gördüğümde fark ettim yani. Böyle bir e, ekolojik, yani hiç aklımıza bile gelmezdi İstanbul'da bir yaban domuzu popülasyonunun olduğu. Ama e, yani bu gidişle e, yani bırakın yaban domuzunu, insanların e, birbiriyle e, rahatlıkça konuşabileceği bir park ortamı bile kalmayacak İstanbul'da. Çünkü her yere, yani Taksim'de küçücük bir parka bir AVM kondurmak için... O kadar büyük mücadele etti. Hükümet de mücadele etti Tabii burada. İnsanlar da buna direndi. Sonuçta orada bir dönümlük bir arazi bile değildi yani. Onun bile katledilmesi söz konusu olduğu bir alanda. Herhalde dünyadaki hiçbir varlığın yaşama hakkına şans tanınmayacak diye düşünüyorum. Çok kaygı ee, verici. Aynen öyle ve hemen şunu belirtmekte fayda var. Şu an yapmış olduğumuz söyleşinin iki gün önce gerçekleşen... Yerel seçimlerle yakından uzaktan ilgisi yok. Çünkü siz bu sergiyi 6 Mart'ta açtınız. 6 Mart'ta açtım ve daha yani 2 yıldır planlıyorum ben bu Hı -hı. sergiyi. Yani zaten sergi 17 Aralık kasetleri bile ortaya çıkmadan tamamlanmıştı. Yani galeriye gönderilmişti işler yani. Kasım'da tamamlamıştım ben işleri. Yani bu son 10 yılda gözlemlediğim Antalya'da, Sivas'ta, İzmir'de, İstanbul'da gezdiğim Türkiye'nin her noktasında gözlemlediğim gelişmeler üzerine hazırladığım bir sergiydi. Ve evet, siz Antalya'da ikamet ediyorsunuz. Antalya'da yaşıyorum. Kadarıyla. Durum buradan farklı değildir. Faselis tehlike altında. Şu anda Antalya'da bir belediye değişikliği söz konusu oldu. Daha önce CHP'li belediye vardı. Pek bir şey yapmıyordu. Biz zaten bir şey yapmasını da istemiyorduk yani. Çünkü yeni gelen belediye başkanının daha mazbatasını almadan ben şeyde tanık oldum. Bir gün sonra kutlamalarında İş makinelerini Antalya'ya getirip 11 tane alt geçit, dört tane AVM, e, şu kadar da e, yol yapacağımıza söz veriyoruz diyerek e, Bismillah dedi adamlar evet. yani. Ee, bu aynı zamanda sizin bir sanatkar olarak. ...öngörünüzü de ispat eden bir durum... ...çünkü bütün bu... O, ...bunlar olmadan önce... ...işte bu yerel bölgelerdeki... ...Antalya'daki iktidar değişmeden önce... ...siz inşaat olsun isterse dünya batsın... ...cümlesiyle sergi yazınızı... ...kaleme aldınız... Evet. Ee, ...ve çok fazla... ...yani hem sergide irdelenen... ...çok fazla kavram var... ...misilleme sergisinden bahsediyoruz... payda açılan 26 Nisan'a kadar görebileceğiniz... ...hem de e, uzun bir süredir... E, aslında Terkan içinde mücadelesi verilen bir alandan da bahsediyoruz. Bu anlamda da pek çok kavramı hem sergide hem sergi yazısında görüyoruz. Hemen hızlı açma bakacak olursam günümüzün iktidarı, günümüz mimari yapısı, günümüz kentsel dönüşüm projeleri, Gezi Parkı, Topçu Kışlası. E, hepsi bir şekilde yer buluyor aslında serginizin içinde. Bunları... Ee, bir genel bakış sunacak olursak nasıl bir araya getiriyoruz bu, bu kadar e, aslında tırnak içinde e, korkunç kavramı diyebilirim. Evet korkunç çünkü burada e, aslında çok da e, temel bazı e, noktalar var birincisi. Finans Kapital'in İstanbul'u kendisine e, ortadoğuda bir merkez seçmesi. Yani uluslararası İstanbul'a biçilen rol. Ekumenü Polis filminde çok iyi anlatılan bir e, konudur bu. O filmi de izledim sergiyi e, hazırlarken. Çok beğendiğim bir filmdi. Ardından e, bu hayat e, biçimini kente kabul ettirmek için kentsel dönüşüm adı altında kentin merkezinde yüzyıllardır burada yaşayan insanların e, kentten sürülmesi kentin aslında sermaye tarafından yutulmasıdır kentsel dönüşüm yani. Şimdi top e, yıllardır tarla başında yaşayan, sulu yaşayan çingenelerin sürülmesi o e, oranın e, bir eğlence e, turizm sektörü haline getirilmesi aslında kenti yapay bir e, Disneyland haline de getiriyor yani. Kent böyle bir şey değildir yani. Kent e, orada yaşayan insanların katkılarıyla, varlığıyla anlam kazanan bir şeydir. Yani dışarıdan gelen insanlara ya da e, orada yapay bir şekilde hayat kuruma, kurmaya çalışan insanlara e, sunulması gereken bir alan değildir. Böyle bir dönüşüm mutlaka o insanlarla e, konuşarak, e, anlaşarak ve o insanları bu konuda e, fikirlerini alarak yapmak lazımdır. Ama böyle bir şeye iktidar gerek duymuyor. Bunu, bu, böyle bir şeye duymaması için Hukuk sisteminin değiştirilmesi lazım. O değiştiriliyor. Ondan sonra insanların korkutulması lazım. Bu korku nasıl olacak? Ki Soka bu da bolca yapılıyor. Evet, bu Korkutun çok bolca yapılıyor. Tabii. Gerektiğinde sokak ortasında öldürülüyor. Hrant Dink gibi ve onu öldürülmesine göz yuman, hatta o açıklığa kavuşmasını engelleyenler terfi ettiriliyor. Bütün bunlarla topluma bir mesaj veriliyor. Biz istediğimizi istediğimiz yerde yapabiliriz. Siz de sesinizi çıkarmayın. Yoksa sonunuz bu. Yani aslında bu topyekün bir hareket yani bu 10 yıldır yaşadıklarımız Sivas katliamının zaman aşımına uğraması başbakanın hayırlı olsun demesi bütün bunlar aslında sadece inşaatla sınırlı olmayan bir toplumsal dönüşümün göstergeleri korkunç olan bu. Evet e, ve siz buna aynı zamanda salt e, inşaat açısından değil mimari anlamda da bir bakış sunuyorsunuz misilleme sergisinde. Çünkü mimari yaklaşımı e, günümüz mimari yaklaşımını bir ideolojik gösterge olduğunu ileri sürüyorsunuz. Bu e, nasıl bir şey ve misillemede nasıl karşımıza çıkıyor? Mimari nasıl ideolojik bir gösterge olabiliyor? Bakın şu andaki iktidarın önerdiği herhangi bir mimari çözüm yok. Mimari aslında bir sanat dalıdır. <gülüyor> ve uzun yıllar insanların birebir ilişkide olduğu e, tek sanat dalıdır. Yani istemezseniz sinemaya gitmezsiniz, istemezseniz müzik izlemezsiniz ama bir mimari yapıyla ister istemez ilişki kurmak zorundasınız. Barınma fikriyle Barınma beraber. Fikriyle beraber şey. evet. Devletle beraber işte bir ibadet alanı ile beraber. Zaten bunun yüzyıllardır nasıl kullanıldığını biliyoruz ama bu iktidarın hiçbir mimari önerisi yok. Yaptıkları nedir? Topçu Kıştası diye yüz, 150 yıl önce var olan ondan önce ne olduğunu da düşünürsek artık nereye kadar geri gidebileceğiz? Bir yapıyı bugüne taşımaya çalışıyorlar. Çamlıca Tepesi'ne e, Sultanahmet Camii'nin replikasını koymaya çalışıyorlar. Çünkü kendi önerebilecekleri yeni bir şey yok. Hı hı. Bu, bu, bu iktidarın bir düşüncesi de yok. yani. Bir sanatsal düşüncesi yok. İşte sanatın burada işlevi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Biz bir sanat düşüncesi öneriyoruz. Ona karşılık iktidarın tek önerdiği şiddet. Onun için sanat buna ancak sanat da biz misilleme yapabiliriz. Misilleme cümlesinin altında yatan da buydu yani. Ee, evet serginizde <gülüyor> tam da bunu yapıyorsunuz. Bu anlamda da e, bir miktar bütün bu karanlığın içerisinde bir miktar sergiyi gezdiğimde Evet diyorum çok ince bir estetikle bezenmiş çok kapsamlı bir fikrin sunulduğu bir sergi olduğu için bir anlamda insanın bir biraz daha hani günümüz tabirle bir tık daha içini ferahlatan bir şeyle karşılaşıyoruz misilleme ile ilgili. O yüzden hakikaten yani e, de, tekrar tekrar tebrik ediyorum böyle bir sergi gerçekleştirdiğiniz için. E, az önce dediniz ki iktidarın bir herhangi bir mimari önerisi yok. İşte Sultanahmet Camii'nin bir replikasını yapıyorlar dediniz Çamlıca Tepesi'ne e, ve bu işte Topçu Kışlası 150 yıl en fazla geriye gidip bunun bir replikasını yapmaya çalışıyor dediniz ama e, iktidarın farklı önerileri var bu anlamda. Özellikle işte ulaşım sistemi, raylı sistemler, metro, otoyol inşaatları ve bunu yoğun bir şekilde yapıyor. Bu bakış açısıyla siz bunu neye bağlıyorsunuz ve misilleme sergisine bu nasıl karşımıza çıkıyor? Şimdi metroyu ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında metro kent merkezine gelen e, hizmet eden emekçilerin yine hiç görünmeden yer altından ben onları biraz solucana benzetiyorum. Yani solucan gibi kentin içine gel Kentte görevini tamamladıktan sonra tekrar bir solucan gibi görünmeden git. Yani metro ağının yoğunlaşması bir ülkede insan yaşam kalitesinin yükselmesi anlamına gelmiyor. Çabuk işe gidip gelmemiz kentin dışına sürülmemiz anlamına geliyor aslında yani. Kentin içinden kentin merkezinden tamamen dışlanmamız anlamına geliyor. Evet evet bununla ilgili de harika olanaklar çıkıyor karşımıza. Örneğin yani İstanbul'u yani ben metropolde işte Kurtuluş'ta yaşayan e, biriyim ama e, Kurtuluş'ta evde, ödediğim ev kirasından çok daha azını ödeyerek çok daha konforlu bir yerde bir Toki'de baya başımı sokacak bir yer bulabilirim ve metroyla da hızlıca işime gidip gelebilirim diye. Ama yani, o zaman gerçekten. şehrin e, kültürel hayatından tamam Tamamen kopartılıyorsunuz yani. İnsanlar şehirdeki yaşamdan kopartılıyor. Sadece hizmetçi olarak geliyorlar ve e, sürülüp şehrin dışına gönderiliyorlar. Yani bir de şu soruyu sormak lazım yani. Bir sürü altyapı yapıyorsunuz ama bir, birincisi altyapı, kurulan altyapı herhangi bir üretim aracı değildir. Topluma bir e, yatırım olarak geri dönmez. İkincisi de yani bir noktaya bu kadar çok insanı yığıp sonra o da çözüm üretmenin mantığı nedir yani? Aslında İstanbul bu kadar nüfusu kaldıracak bir şehir midir? 25 milyon insanı da sığdırabilirsiniz buraya yani yani planlamayı bu şekilde yaparsanız sonuçta e, şehrin üstünde de e, yaşanacak yer kalmaz. 100 milyon kişilik bir hava alanı yaparsınız, ona e, gerekli olan e, otoyolları yaparsınız, bu şekilde şehir büyüyebilir, e, nüfus artabilir ama sonu nedir yani bunun? Bütün dünyada yani nüfusun artık belli e, noktalarda kontrol edilmesi gerektiği üzerine çok ciddi tartışmalar var yani bu dünya 20 milyar insanı kaldırabilecek ham maddeye sahip değil ki yani e sonuçta e, de... evet çünkü bu büyüme fikri yani o manasız Tabbımıza aykırı sürekli büyüme fikriyle orantılı bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Acaba şöyle bir şeyden de bahsediyorsunuz. İşte kültürel diyorsunuz, kültürel gereksinimler diyorsunuz. Böyle bir ihtiyaç yok ki ortada. Yani kültürel gereksinim diye bir ihtiyaç yok şu anda ortada. Yani var olan ihtiyaç bir şekilde hızlıca çalışıp hızlıca karnımızı doyurup hızlıca üreyip hızlıca hayatımızı sonlandırmak yani kültür dediğiniz şey evet, ama sanatçının bir... görevi de biraz bu konularda insanlara e, bakın hayatın böyle bir yönü var da dedirtmek yani bakın sadece sizin yaşadığınız şekilde yiyip içip üreyerek ve belli ibadetleri yerine getirerek hayat geçmek zorunda değil yani bunun dışında insanların durup düşünerek belli e, noktalarda farklı e, bakış açılarını da geliştirebileceği bir hayatta var yani yoksa sanata ihtiyaç olmaz. Sanat sadece e, yani zenginlerin e, eğlenmesi için üretilen bir araç değil yani. Sonuçta insanların birbirle iletişim kurması ve belli estetik hazların da aktarılması için de üretilen bir e, nesne, bir biçim, bir anlatım biçimi ve insanları bu konuda da e, düşünmeye davet ediyoruz bu sergi aracılığıyla. Evet aynen bunu yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Siz çok aydınlık bir yerden bakıyorsunuz bense galiba biraz karanlık bir noktaya düştüm. Yok, sizin umarım, söylediğiniz doğru e, Umarım bu değişecek. Yani ama biz sanatçılar mutlaka içimizde bir umut ışığını e, canlı tutmak zorundayız. Sürekli e, her ne kadar Kafka bile <gülüyor> çok karamsar bir insandı yani yazdıklarının yakılmasını istedi ama yazmaktan da hiçbir zaman vazgeçmedi. E, 2014'te olsaydı Kafka yazar mıydı ondan çok emin değil. E, Bence şimdi yazardı yani. Aslında Kafka eski bir dönemde yaşıyoruz yani. <gülüyor> Peki. Gerçekten iç açıcısınız. Teşekkür ederim. Ee, devam ediyoruz. Burhan Kum'la misilleme sergisini konuşmaya 26 Nisan'a kadar Empire'da görebilirsiniz. Ve Sıra Selviler'deki sergi mekanında. Kerim Can Güler'in sergi mekanında görebilirsiniz. Şimdi serginin bence en önemli meselesi bu gündelik koşuşturma içerisinde ve politikacıların gündelik dili içerisinde atlanılan... Ama hayati, aciliyeti olan ve e, başat mesele haline getirmemiz gereken bir meseleyi ıskalamıyor. Tam da göbeğinde duruyor bu meselenin. O da ekolojik mesele, ekolojik yıkım meselesi. E, bu mimari yönelimini az önce, e, yani debiden beri konuştuğumuz mimari yönelimin ekolojiyle bağlantısına dair de çok önemli şeyler söyleniyor. Misilleme sergisinde bunları da konuşalım. Ya zaten bu birbirinden bağımsız bir alan değil yani mimari için belli bir toprak gerekiyor ve bu toprağın aslında kime ait olduğu ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda hiçbir yani bir ortak söz hakkı yok. Yani Müslümanlara baktığınız zaman mülk Allah'ındır. Tamam ben bu noktadan baktığımda ben de Müslüman olabilirim aslında. Yani hepimiz Allah'ın bir parçasıysak e, mülk Allah'ındır. O zaman hepimiz bu mülkün üzerinde, bu toprak mülkü üzerinde belli söz haklarına sahip olmamız lazım. Ama siyasi iktidar ve onun yanındaki birkaç sermaye der neredeyse e, insanların en ufak... E, söz sahibi olma hakkını bile e, görmezden gelerek örneğin işte Rize'deki bir dereye 14 tane hes projesi yapılıyor yani. Ki yazınızda bundan ha. da söz ediliyor. Ve bunu ben birebir tanık oldum. Hep söyle söyleniyor işte yeterli can suyu verilecek fakat yeterli can suyu verilmiyor. Ağaçlar kuruluyor, kesiliyor. Mahkeme kararıyla raporları iptal ettiriliyor. Yeni mahkeme kararıyla durduruluyor. Köylüler bu mahkeme kararıyla gittiğinde jandarma tarafından dövüyerek kovuluyor ve inşaat devam ediyor. Bu inşaatların sonunda ben yarı bırakım kaçılmış kaç tane HES gördüm. Karadeniz'e gidin bakın yani. içler açısı durum. Çünkü verimli değil bir. İkincisi e, hiçbir şekilde e, istedikleri enerji üretemiyorlar. Üçüncüsü su da zaten bunu karşılamıyor. Ama o sırada Betonlar dökülüyor, demirler satılıyor, işler çalışıyor. En azından iki yıllık bir inşaat süreci içinde birkaç kişiye iş sağlanıyor. Beton fabrikaları çimento satıyor. Ondan sonra başka bir yere gidiyor ve orada bir enkaz bırakılıyor. Yüzlerce maymun madem, oca, bir yüzlerce madem, madem ocağı var gibi, Türkiye'de evet. işletilmediği için e, mermer arama adı altında. Tamamen tahrip edilip öyle bırakıp gidilmiş. Yani bu... E, bunun bir mantığı yok yani. Tabii bunun yanına tabii ki e, Kaz Dağları'ndaki altını arama kaz çalışmalarını da... Türkiye'nin de... her alanında yani uçakla geliyorum ben İstanbul'dan, işte Antalya'dan İstanbul'a Toroslar'da delinmedik yer kalmamış. Aradıkları da son derece kalitesiz bir mermer yani. Çünkü getirdiği, götürdüğünden son derece az. Kıyılan ormanlar, e, suyun e, tahrip edilmesi... Yani en sonunda bir felaket olması mı gerekiyor bu, bunun, bunun durduğunu? Ki o felaket mı? oluyor yani aslında. Oluyor, yani oluyor. sadece biraz gözlüklerimizi takarak bakmamız evet, gerekiyor. Evet. Yani ekolojik anlamda yani yaşadığımız şey. Yani şimdi susuzluk şey... önümüzdeki yaz İstanbul'da önemli bir sorun olduğu söylüyor. Yani ben basından izlediğim kadarıyla 3 aylık su var yani evet. şu anda İstanbul'da. Yağmur evet. yok, kar yok, su yok yani. Maalesef. Ne yapacaklar abi? Maalesef. Ee, bu anlamda da misilleme sergisi Gidilip görülmesi ve açık fikrimdir bu arkasında durulması gereken bir sergi olduğunu düşünüyorum. Çok çok önemli bir işlevi yerine getiriyor diye düşünüyorum plastik sanatlar dünyasında ama şunun altını bir kez daha çiziyorum. Bu işlevi yerine getirirken kaba bir politik söylemle değil son derece ince bir estetikle... Ee, bu işlevi yerine getiren bir sergiden bahsediyoruz ve müthiş bir emekle hazırlanmışsınız Burhan Bey ee, Bunun için de tebrik ederim Biraz işin işçilik zanaat kısmından söz edecek olursak bu hazırlık sürecini nasıl anlatırsınız? Ya ben genellikle sergilerime iki yılda hazırlanıyorum bu sergide iki yılda hazırlandı Fakat serginin içinde çok farklı teknikler var Evet. Yani yağlı boyanın yanı sıra ...elektronik teknolojisi var... ...Çin'i mürekkebiyle yapılmış işler var... ...bunu da şununla açıklayabilirim... ...şöyle açıklayabilirim... ...sergi üzerine düşünürken... ...konunun... ...gereklilikleri üzerine de çok... ...kafa yoruyorum yani bu mesele... ...şu anda ele aldığım konu... ...en iyi hangi... araççı kullanarak... ...hangi araçla dile getirilebilir... ...böyle düşündüğüm zaman... Sürekli kendime yeni e, ifade olanakları keşfediyorum. İşte bu sergide bunları gösterme olanağını buldum. Hatta bir seride 40 resimlik bir seride evet. sergide kullandığım teknikleri çileden, çileden bahsediyorum. Aynı resim üzerinde kullanarak insanlara da yani Tek bir imge üzerinden 40 farklı düşünce nasıl anlatılabilir diyerek de topladım. Evet burada de. şaşırtıcı başka bir şeyle daha karşı karşıyayım. Bu denli önemli günümüzün sosyal politik ve kültürel olgularına işaret eden bir sergi açtınız. Ve bu açmış olduğunuz sergi ne yerel seçimlerle ne genel seçimlerle ne meclis yap yani hiçbir gündelik politikayla ilişkili bir sergi değil bunların üstünde bir sergi çünkü bir politik bakış açısından ama bu esnada da e, ana akım medya tarafından müthiş bir ilgisizlik var sergiyle ilgili bunu neye bağlıyorsunuz valla bu konuda benim hiçbir fikrim yok çünkü ana akım medyanın e, hangi e, dinamiklerle e, çalıştığını bilmiyorum ya da ilgilenmiyorum biliyorum aslında tabi yani daha çok onlar eee e, basının nasıl bir iktidar denetiminde olduğundan e, yola çıkarak söyleyebiliriz bunu ama yani genel olarak insanların e, neden ilgisiz olduğunu benim onların yerine düşünecek halim yok yani o konuda hiçbir şey söyleyemiyorum yani insanların e, yani sağ olun siz yardım ediyorsunuz birkaç tane e, basın kurumunda e, yer aldı, söyleşimiz <gülüyor> yer aldı ama e, yani genel olarak insanların e, buna ilgi göstermemesi Basının, ana akım Basını. medyanın ilgi evet. göstermemesini e, yani onların cevaplaması gereken bir soru. Evet, şapkaların önlerine koymaları gereken bir şey çünkü atmış oldukları manşetlerle bile bu tavır çelişen bir şey. Küratöryel olarak serginin dizilimine baktığımda burada da çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorum. Sizin önceki sergilerinizde görmüş biri olarak bunu söylüyorum. Aslında misilleme bir serginin içinde birden fazla sergiyi gördüğümüz bir küratöryel oluşum gibi geliyor bana. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi hatta bazı e, işleri sergide olmadığı için koymadık. Daha sonra dönüşümlü olarak sergi yedi hafta olduğu için bazı işleri de dönüşümlü olarak serginin ileri haftalarında mesela belki bu hafta bazı işleri değiştirerek gösterebileceğiz. Çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok söylemek istediğim şey vardı ki bunları yani herhangi bir alan ya da sergileme mekanını düşünmeden elimden geldiğince yapmak istediğim kadarını yaptım. Bu biraz e, belki de sergileme alanının dışına e, çıksa bile e, onları işte bir şekilde daha sonraki günlerde sergileyeceğiz. Yani biraz dönüşüm bir sergi aslında. Şöyle de istedik. İnsanlar, Ama bununla da ilk kez karşılaşıyorum ben. İnsanlar yani sergiye ikinci hafta geldiklerinde ve beşinci hafta tekrar geldiklerinde farklı bir şeyler görsün istedik. Böyle bir e, e, gayemiz de var. E, i̇nsanların insanların e, Tabii şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de yani resim bir kere popüler bir sanat dalı değil yani evet. onu kabul etmek lazım müzik ya da edebiyat sinema gibi basında çok yer alan yani düşünün hiçbir basın kurumunun neredeyse sürekli çalışan bir sanat görsel sanat eleştirmeni yazarı yok yani. Tabi ki. Tek tük ve bu insanlar çok az para ödedikleri için haklı olarak onlar da çok fazla uğraşmıyorlar. Tabii ki üç kuruş teliflerle üç dışarıdan kuruş yazılıyor. Mesela kitap ekleri vardır gazetelerin. Sinema sayfaları vardır. Mutlaka çıkan filmleri ilgili geniş eleştiriler yer alır ama resim konusunda sanat görsel sanatlar konusuna gelince biraz daha cimridirler yani. Ama bu tam da benim e, söyleşinin ortasında söylediğim şeyi doğrulamıyor evet, mu? Yani doğru, biz kültürel hak bir diyorum. şeye ihtiyacımız yok şu anda Burhan Bey. Bizim. Evet evet söylediğinize hak veriyorum ama bu bizi e, yine de bir e, umutsuzluğa sürüklemesin diyoruz. Yani çünkü tarihin belli dönemlerinde bunlar yaşanmıştır ama hiçbir zaman resim varoluş Hakkını yitirmemiştir. Biz yine kendimize orada bir alanla açık alan olduğuna inanıyoruz. Onun için e, üretmeye devam edeceğiz. İşte ana akımla ilgili söyleyeceğim böyle bir e, ihtiyaç olmadığı için çünkü e, nerede yer alıyor resim? Ya satış fiyatları üzerinden evet. ekonomi sayfalarında ya da magazin sayfalarında yer alıyor. Halbuki bakıyorum yani felsefecileri okuduğumuz felsefecileri, sanat tarihçilerini batı bütün toplumsal bilincini görsel e, dil üzerinden inşa Ve ediyoruz. felsefi referanslarını yani da ondan koyuyor. Yani 17. Evet. yüzyıl Hollanda resmi neredeyse e, Hollanda, e, Avrupa e, felsefesinin bakmadan toplumu çözemeyeceği bir alandır. Yani o kadar önemli göstergeleri içerdiğini e, bildiğimiz halde kimse Türkiye'de Mesela Türk resminin, mesela Osman Hamdi'nin Türk resmi içindeki, Türk sosyal toplumsal bilinci içindeki yerini analiz eden bir kapsamlı araştırmasına rastlamadım. Rica ederim. Bununla ilgili puzzle'lar yapıp satıyoruz biz. Ha. Kaplumbağa terbiyecisinin puzzle'ı her evde var şu an. Halbuki yani sadece Kaplumbağa terbiyecisi değil, bütün sanat anlayışı, Türk sanatına getirdikleri işler, atı, adımlar ve ondan sonrası da. Bir e, sanat tarihçisinin toplumsal yapı içinde ne, ne ne tür düşünme kırılmaları yarat, düşünce kırılmaları da ne tür düşünce açılımları yaratmaya çalıştığına dair bir inceleme yazısı yok ki bugünün de sanatının ileride ya da günümüzde ne gibi bir düşünce kırılması yaratma gayreti içinde olduğunu anlayalım. Evet süremizin sonuna geldik ve aşıyoruz ama e, bir iş var ki ya bütün işleriniz bende hayranlık uyandırdı ama bir iş var ki Hazır Hollanda demişken iki cümleyle evet. lütfen analım. Evet. E, Theo Van Gogh ile ilgili yapmış olduğunuz çalışma hakikaten yani e, evet sergideki bütün işler hayranlık uyandırdı bende ama o iş bir yana sergi bir yana diye e, özür dileyerek bir izlecekte bulunmak istiyor. Demedim. Aslında ben de şöyle söyleyeyim. Biz onu Kerimcan'la konuştuk. Ben Kerimcan'a dedim ki ya biz bunu sergilemesek bunu kimse ilgilenmez mi? İşte, yok yok dedi koyalım dedi. Bu güzel bir iş yani. Ya güzel iş ama dedim yani bu Türkiye'ye çok yabancı bir konu. Fakat çok ilginçtir. E, sergiye gelenlerin yani siz de dahil. Yani çok şaşırtıcı benim için aslında yani. Biraz da hoş. En çok ilgisini çeken iş oldu. Yani Kerimcan haklıymış bunu koymakta sergiye. Yani o şudur. Şimdi sanat... Dedim, demin dediğimiz gibi mesela Hollanda 19. yüzyılını Van Gogh'la hatırlanmasını evet. ister. Gerçekten çok önemli adımlar atmıştır Van Gogh. Bunu inkar etmeyiz yani. Bunda hiçbir şekilde bir itirazımız yok ama... Fakat 19. yüzyılda Hollanda'da başka olaylar da olmuştur yani. İşte sanat bir şekilde hakim ve ideoloji tarafından onun yüzünü örtmek için de... 19. yüzyılın diğer olaylarını örtmek için de kullanılabilir. Bunu özellikle... Theo Van Gogh'un e, torunu Amsterdam'da bir e, Fas asıllı tarafından öldürüldüğü zaman aslında Hollandalıdır kendisi yani. Ortaya çıkan tepkiler sonucunda gördük yani. Ben de ona madem 19. yüzyılı e, Van Gogh'un portreleriyle hatırlıyorsunuz ama 19. yüzyılda Endonezya'da gerçekleştirilen Müslüman katliamlarını unutuyorsunuz. Ben de size 20. yüzyılda 21. yüzyılın başında daha doğrusu Hollanda'da yaşanan bir olayı tersine çevirerek e, tekrar 19. yüzyıla bakmanızı sağlamak için yapıyorum dedim. Yani bunu aslında tabi işi görerek e, üzerinden konuşmak lazım. Evet, ama. evet yerleştirme yani çerçevesinden pasportusuna kadar tümüyle görerek Burada konuşmak tabii o, gerekiyor. E, Katil olarak adlandırılan, yani tırnak içinde katil olarak adlandırmak tabii kolay. Belki de öyle diyebiliriz. Kişinin de aslında yani. Bir insanın, yani burada burada sanatta da bir, e, e, günümüzde çok kullanılan bir şeydir yani. Sanatçı bir düşünce üretir başkasına ısmarlar. Burada sanki o, bana kendisi, kendi otoportresini ısmarlamış gibi yaptım. Peki, e, gerçekten laflayacağımız çok mesele var ama süremizi gerçekten aştık. Burhan Kum çok çok teşekkür ediyorum misafirimiz olduğunuz için ve aynı zamanda tekrar tebrik ediyorum bu teşekkür olağanüstü de. sergiden ötürü. 94.9 Açık Radyo Türler Arası programında canlı yayının sonundayız. Saat 11 şu anda. Burhan Kum konuğumuzdu. Empire'da sergilenen misillemeyi konuştuk. 26 Nisan'a kadar görebilirsiniz misillemeyi. Gördüyseniz tekrar tekrar görmenizi rica edeceğim. Çünkü bir rotasyon sistemiyle düzenlenen bir sergi olduğu için içindeki eserler sürekli değişmekte. Ee, o yüzden gerçekten konuşmanın başında yaptığım gibi tırnak içinde o şiddetle denilen laf. E, evet şiddetle görmenizi rica ediyorum. Misilleme sergisine haftaya görüşürüz. Türler Arası Edebiyattan Heykele Operadan Mimariye Sekiz Kol Sanat Seyahati <gülüyor>